Ya diyorsunuz ben soğan yemiyorum. Gel yani ben uyu uyu ölüyorum ya. Ha Şişt, şimdiki gençler yok. Ben soğan yemiyorum. Ya soğan yemesem beynin nasıl çalışır? Beyinsiz nasıl beynin çalışır?